baş yaşam için teknoloji Merhaba geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Karadeniz'deki Tuna 1 olarak bilinen Sakarya Gaz sahasında keşfedilen doğal gaz rezervinin 320 milyar metreküp olduğunu duyurdu. Yeşiller yaptıkları açıklamada fosil yakıtlar bir müjde değil ancak endişe kaynağı olabilir dedi. Dünyamızın iklim krizinin sonuçlarından kaçınmak için büyük bir dönüşüm içindeyken daha fazla fosil yakıt çıkaracak adımlar yangına körükle gitmekten başka bir şey değil. Doğanın tüm dengelerinin bozulduğu, yağışların azaldığı ama sellerin arttığı, hastalıkların açlığın yayıldığı, insanların topraklarından kaçmak zorunda kaldığı krizin etkilerini şimdiden görüyoruz. Bu ve benzeri etkilerin şiddetlendiği ve tüm coğrafyalara yayıldığı bir dünya düşlemiyorsak üzerimize düşeni yapmalı ve fosil yakıtlardan hızla uzaklaşmalıyız ifadelerine yer verilen açıklamada Türkiye'nin fosil yakıt ithalatına bağımlı ve bu nedenle büyük cari açık veren bir ülke olduğu hatırlatıldı. Bu konuda atılması gereken adımın Karadeniz'de yeni tehlikeli fosil yakıt sahaları açmak olamayacağını belirtilirken ülkenin zaten imzaladığı anlaşmalar yüzünden doğal gaz ihtiyacından fazlasını ithal etmeyi vaat etmiş vaziyette olduğunu vurguladı. Açıklamada fosil yakıtları terk etmek için kaybedecek vaktimiz yok. Adil sürdürülebilir bir enerji altyapısı kurmak için acil bir şekilde yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeli, sıfır karbon bir altyapı için iddialı bir yol haritası çizmeliyiz. Türkiye, güneş ve rüzgar enerjisi konusunda çok bereketli bir coğrafya. Dünyada keşfedilmiş ve ruhsatlandırılmış fosil kaynakları bildiğimiz şekilde hayatı sonlandıracak İklim değişikliğine maruz kalmak istemiyorsak kullanabileceğimizin 3 katından daha fazla fosil yakıt var. Tam da bu nedenle dünyanın büyük ekonomileri iklim dostu dönüşümler fosil yakıt bağımlılıklarını hızla azaltıyor. Bu da fosil yakıtların fiyatlarını düşürüyor. Yeşiller olarak uyarıyoruz. Açık denizde o derinlikteki doğal gazı çıkarmak için yapacağımız yatırımlar kısa süre içinde atıl hale gelebilir. Sağlıklı, adil, varlığın tabana yayıldığı bir gelecek için doğal gazı yerin dibinde bırakıyor, yerine yenilenebilir enerji üzerine kurulu müreffeh dirençli bir iklim geleceği teklif ediyoruz ifadelerini kullandı yeşiller. Belçika Hasselt Üniversitesi'nin yürüttüğü bir çalışma. Yeşil alanlarla IQ yani zeka seviyesinin orantılı olduğunu ve çocuklarda davranış bozukluklarını azalttığını ortaya koydu. Dikenin aktardığına göre 10-15 yaş arasında 600'ün üzerinde çocuğun dahil edildiği çalışmada mahalledeki yeşil alandaki %3'lük bir artışın IQ seviyelerinde ortalama 2,6'lık bir yükselme sağladığı görüldü. Araştırmacılar IQ'daki bu artışın özellikle spektrumun düşük tarafında yer alan çocuklar için çok önemli olduğunu küçük artışların büyük değişiklikler yaratabileceğini vurguladı. Yani ne kadar çok ağaç, ne kadar çok yeşil, o kadar çok zeka. Ekoloji Birliği ülke çapındaki 766 sahanın maden işletmesine açılması için başlatılan ihale sürecine ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada söz konusu ihalelerin iptali istemiyle dava açacakları belirtildi. Açıklamada bizler toprağımızı suyumuzu zehirleyecek tarımı yok edecek dağların ormanların yok edilmesiyle iklim değişikliğine neden olacak bu ihalenin iptalini istiyoruz dendi. Açıklamada yer altının talan edileceği yer üstünün yok edileceği bir süreç yaşanacak kabul etmiyoruz. Yerin üstü altından daha değerli, yerin üstü hepimize yeter, gelecek kuşakların emaneti olan bu topraklar korunmuş olur, dedi ekoloji kolektifi. Karar alıcıların iklim krizine karşı harekete geçmesi talebiyle iklim için okul grevlerine çıkan dünyanın dört bir yanından öğrencilerin oluşturduğu Fridays for Future aktivistleri bu hafta grevlerinde Amazonlardaki ormansızlaşmaya ve hak ihlallerine dikkat çekiyor. Amazonlar için eylem günü ilan edilen 28 Ağustos'ta iklim aktivistleri birçok ülkede koronavirüs salgınına karşı tedbirlerin alındığı eylemler düzenleyecek. Türkiye'deki buluşma noktası ise İstanbul'daki Brezilya Konsolosluğu'nun önü. Fridays for Future İstanbul çağrısında şu ifadeleri kullandı. Bu Ağustos ayında 100 bin futbol sahası büyüklüğüne eşit 10 bin farklı bölgede yaşanan yangınlar Ormansızlaşmadan dolayı atmosfere tonlarca karbondioksit salınması, halkların yaşanan pandemi sırasında sağlık ihtiyaçları, gıda gibi hizmetlerden yoksun bırakılmasına ve yeni anlaşmaların tüm bunları yasal kılmasına karşı sesimizi çıkartıyoruz. Sesimizi duyurmak için bir grup Fridays for Future aktivisti olarak sosyal mesafe kurallarına uyarak 28 Ağustos Cuma günü saat 13'te Brezilya Konsolosluğu önünde olacağız dendi. 55 sivil toplum örgütü kamuoyunda Yeşil Yol olarak bilinen ve Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin ilindeki yaylaları birbirine bağlamayı öngören projeye ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı. Danıştay İdari Davalar Daireleri Kurulu'nun kararıyla projenin yürütmesinin durdurulduğunu hatırlatan halk karara uyularak proje kapsamında yapılmak istenen faaliyetlerin sona erdirilmesini talep etti. Yapılan açıklamada sadece alelade bir yol değil. 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayan 2700 kilometrelik proje kapsamında yapılması öngörülen her türlü çalışmada durdurulmuş bulunmakta. Mahkeme kararı çıkana kadar geçen sürede yaylalarını savunan birçok yaşam alanı savunucusu ceza mahkemelerinde yargılanmış ve haksız ithamlarla karşılaşmışlar denildi. Gördüğünüz gibi çevre mücadelesindeki insanlar ve onların hak mücadeleleri de son derece önemli. Devletin Mutlaka ve mutlaka bu tip projelere karşı çıkan halkı dinlemesi ve halka rağmen bir şey yapmaması gerekiyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diyoruz. Esenkalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özeğil.